kader bahsine gireceğiz. Kaderi öğreneceğiz. Daha önceki derslerimizde bir nebze de olsa bu konuya değinmiştik. Bu konudan bahsetmiştik. Bugün inşallah kader konusunu biraz daha inceleyeceğiz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar kader imanın altı şartından bir tanesi. Bir müminin imanı ancak bu ruhne, bu esasa iman ettikten sonra tamam oluyor, kemale eriyor. Nedir kadere iman? Kadere iman arkadaşlar, Allah Teala'nın daha önce konularda da söylediğimiz gibi, önce, daha, önce de, daha önceki konularda söylediğimiz gibi, kadere iman iki şekilde gerçekleşir. Bir icmali, genel manada iman, yani mümin olduğunu söyleyen herkesin buna iman etmiş olması lazım. Daha önceki konularda da söylemiştik. Bir de tafsili kadere iman var. Ayrıntılarıyla kadere iman etmek. Bu kim için geçerli? Konuyla ilgili ayetleri ve hadisleri gördükten sonra öğrenip duyan insan için bunlara iman etmesi şarttır. Ama onun dışında bir icmali, mümin olduğunu söyleyen, Müslüman olduğunu söyleyen insanın iman etmesi gereken bir ne var? Miktar var. Ancak ona iman ettiği takdirde ne olur kişi? İmanını tamamlamış olur. Kadere iman Arkadaşlar genel manada kadere iman yüce Allah-u Teala'nın Allah Teala ezelden ezelden çok öncelerden yani eskiden ezelden her şeyi ne yapmış olması bilmiş olması ve bildiği bütün bu şeyleri dilediğinden dolayı dilemesi çerçevesinde gerçekleşmiş olması. Yani bugün yaşamış olduğunuz yapmış olduğunuz her şey kulun her yaptığı fiil. Allah Teala'nın ezelden bildiği ve Allah Teala'nın bildiği dilemesinden dolayı gerçekleşen fiillerdir, gerçekleşen olaylardır. Yani sizin yaptığınız olayları Allah Teala siz yapmadan önce de, sizi yaratmadan önce de hatta hatta yeri ve göğü yaratmadan 50 bin sene önce diyor Aleyhisselam, bin sene önce yeri ve göğü yaratmadan 50 bin sene önce Allah Teala ne yapıyordu onu? Onların tümünü, bütün bu yapılacak olan, yapılan fiilleri, eylemleri Allah Teala biliyordu. Yani Allah Teala bunları bildi ve 50 bin sene önce yazdı bunları. Takdir etti. Diledi ve daha sonra bugün bizler onları ne yapıyoruz arkadaşlar? Yapıyoruz. İşte kadere izmali olarak genel hatlarıyla iman budur. Yani bizler öyle başıboş bırakılmış insanlar değiliz. Yaptıklarımız o anda vuku bulan, o anda gerçekleşen Allah Teala'nın da bizimle beraber o anda öğrendiği şeyler değil. Allah Teala bizi yaratmadan önce de ne yapıyordu? Bütün bunları biliyordu. Hocam bilmesi ezeli yazdığı mı bildi ki? Bilmesi ezeli. Nasıl ki allah Teala'nın zatı ezelidir. Bunu biz daha önceki derslerimizde inceleyip öğrenmiştik. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatür. Yani bir başlangıcı yok. Bizler tarafından akledilebilecek, bilinebilecek, idrak edilebilecek bir başlangıcı yok. allah Teala'nın ilmi, onun zatının bir sıfatıdır. allah Teala'nın sahip olduğu bir sıfattır eksiksiz ve noktsamsızdır. Bunu da önce de söylemiştik. Allah Teala'nın ilmi öyle bir kapsamlıdır ki geçmişte bizim geçmişimizde olan olayları ne yapmaz Allah Teala'nın ilmi hiçbir zaman unutmaz. Nisana vaki olmaz, düşmez. Nisana düş düşmez, unut unutmaz. Gelecekte olan şeyleri ne yapar Allah Teala? Aynı şekilde bilir. Nasıl ki Allah Teala'nın zatı ezeliidir. Ne demek Allah Teala'nın zatı ezeli? Yani mahlukattan herhangi birisinin gibi. Aleyküm selam, rahmetullahi ve berekatuhu. Hacı Murat cezayı keseceğim sana. 15 dakika, 25 dakika gecikiyorsun. Ya müşafirler <gülüyor> geldi. Pek mecbur. Defol git diye versin ya. Eşapmanları giymişsin. Bu akşam seni karaya geçiriyorum ha. Ah Saban abim şah olsun. Evet. Hediğimiz gibi arkadaşlar. allah Teala'nın ilim sıfatı Diğer sıfatlarında olduğu gibi zatî sıfatlarında olduğu gibi nedir? Ezeli bir sıfattır. Ne demek ezeli bir sıfat? Yani zatı ile birlikte var olan bizler tarafından bilinebilen başlangıcının olmadığı bir sıfat. Tamam? Yani sonuçta her mahlukun neyi vardır arkadaşlar? Bir başlangıcı vardır, değil mi? Sorduğun zaman. İşte sizden birisinden kaç tarihinde doğdun? Senin başlangıcın ne zaman? Ne demek? Terkki 1980, 81, 84, 83. Ama allah Teala'nın zatı için böyle bir başlangıç var mı? Yok. yok. O ezelden demek. Yani ezelden beri var. Yani bir başlangıcı yok. İşte ilmi de allah Teala'nın ilmi de o, za o zatının yani allah Teala'nın bir sıfatıdır. Her şeyi ne haber? Bilir. Bilir. İşte biliyor musunuz? Bizler yokken dahi, bizler dünyada annemizin kanından dünyaya çıkmadan dahi bizlerin yapacağını neyi seçeceğini Allah Teala o ilmiyle, kapsamlı ilmiyle kuşatıcı ilmiyle ne yapıyor? Biliyor. İşte bu kaderin ilk basamağı bu arkadaşlar. Allah Teala yani Allah Teala'nın bizim iman ettiğimiz kadere imanın şart imanın şartlarından birisi olan kader konusunda kaderin tam anlamıyla anlaşılabilmesi için bilinmesi gereken ilk basamak bu. Allah Teala'nın ilim sıfatı. O da Allah Teala ezelden her şeyi biliyordu. Kendi yaptığı fiilleri, yapacağı fiilleri ve kulların yapacaklarını biliyordu. İlmi bu kadar kapsamlı ve kuşatıcı. Sonra arkadaşlar bu bildiği ilmini ve kullarının yapacağı fiilleri allah Teala ne yaptı arkadaşlar? Kaleme emretti. allah Teala'nın emrettiği bir kalem var. O kalem de ne yaptı arkadaşlar bunları? Yazdı. Kıyamete kadar olacak her şeyi kalem yazdı. Allah-u Teala kalemi ilk yarattığında böyle diyor hadis-i serifte aleyhissalatü vesselam, قَوْوَلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَمْ قَالَ لَهُ اُكْتُمْ Dedi ki ilk kalem yarattığında Allah-u-Kalem'a Yani yaz. Tabi kalem diyor ki وَمَازَا اَكْتُمْ Ne yazayım? Bilmiyor. allah Teala kıyamete kadar olacak her şeyi yaz diyor. allah Teala kaleme olan, ezelden beri bildiği o olacakları kaleme emrederek levh-i mahfuzana yapmasını emrediyor. Yazmasını emrediyor. Bu da kaderin ikinci basamağı. Yani allah Teala o ezelden beri bildiği şeyi Belli bir süre sonra, ki bu süre yeryüzünün ve gökyüzünün yaratılmış olmasından elli bin sene önce kadar. Düşünebiliyor musunuz? Yani yer ve gök elli bin seneden bahsediyoruz arkadaşlar. Yani insana bazen bu kadara iman etmenin faydalarından bir tanesini biraz sonra zikredeceğiz bu. Yani başına bir musibet geliyor adamın. Kanser olmuş, çocuğu ölmüş, trafik kazası geçirmiş, hasta olmuş veya herhangi bir şey. Şöyle bir mümin olan insan kadere iman eden insan şöyle bir rahatlık hissediyor kendine. Diyor, Subhanallah yani Yüce Rabbim yeri ve göğü yaratmadan 50 bin sen önce ne yapmış? Bunu takdir etmiş. Biliyordu. Ne yaptı? Kaleme yaz dedi ve kalem de onu yazdı. Bana burada düşen nedir arkadaşlar? Sabretmek. Sabretmek. Biraz daha imanlıysan takvan yüksekse, iyiyse ne olmak? Rıza göstermek. Vacip olan, kula vacip olan ne yapması? Sabretmesi. Rıza vacip değil. Rıza takvanın bir göstergesi, alameti. İşte Allah'ın ezeli olarak ilmiyle bildiğini kaleme yaz diyor. Ve bu kalem kıyamete kadar olacak her şeyi ne yapıyor? Yazıyor. Bu yazılan her şey nereye yazıyor arkadaşlar? Levhi mahfuza yazılıyor. Levhi mahfuz. Bu levhi mahfuzun nasıl olduğu, altından mı, gümüşten mi veya herhangi başka bir değerli madenden mi olduğu hakkında hiçbir bilgimiz Yok. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ne de Allahu Teala bize bu konuyla ilgili bir haber vermedi. Ancak bize verilen haberler kıyamete kadar olacak olan her şey orada yazılı. Sonra arkadaşlar Allah Teala dikkat ederseniz bu iki basamak yani Allah Teala'nın bilmesi ve bu bildiklerini kaleme yazdırması, yaz demesi kulların eyleme geçirdiği fiillerinden önce olan olaylar. Yani ezelden Allah Teala'nın bilmesi ve daha sonradan da bunu yazması bugün senin ezan okunduğu zaman camiye gitme seçeneğini camiye gitme kararını vermeden çok çok önce olmuş bir olay yazma olayı Allah Allah'ın bunu bilmesi yani bundan dikkat ederseniz kulun yapmış olduğu fiili eylemden önce bir de kulun yaptığı eylemle beraber olan iki basamağı daha var kaderin ki onunla birlikte kadere iman tamamlanıyor kader daha iyi bir şekilde anlaşılmış oluyor Üçüncü basamağı arkadaşlar allah Teala'nın ne yapması? Meşiyet. Meşiyet yani dilemesi. dilemesi. Yani allah Teala bildiğini ve kaleme yazdırdığını dilemezse sen kul olarak Allah'ın dilemediği bir şeyi ne yapamazsın? Yapamazsın. Dileyemezsin. Yani allah Teala onu dilemediyse sen kul olarak onu ne yapamazsın? Dileyemezsin ve kul olarak o fiili yapamazsın. Ahmet bu alttan ısıtmayı şey yapalım, söndürelim. Mümkünüm, ha, Bu da arkadaşlar ne deniyor buna? Meşiyet deniyor. Allah-u Teala'nın dilemesi. Biz daha önceki derslerimizde almıştık. Allah-u Teala'nın dilemesi meşiyeti hayır ikiye ayrılmıyor. Allah-u Teala'nın meşiyeti dilemesi ikiye ayrılan irade türünden birisine eşitti. Birisine denk geliyordu. Allah-u Teala'nın iradesi neydi? İkiye ayrılıyordu. Bir bir Kevni irade iki şer'i irade. allah Teala'nın meşiyeti dilemesi allah Teala'nın dilemesi hangi iradeye denk geliyor? Hangi iradenin manasını içeriyor kadar? Kevni iradesi. Ne demek kevni irade arkadaşlar? allah Teala'nın ezelden dilediği ve olması kesin olan, kesinlikle gerçekleşmesi gereken iradesi. Yani allah Teala eğer kevni olarak, yani takdir olarak, kader olarak kaderde bir şey dilediyse, o muhakkak ne olmak zorunda? Olmak zorunda. Gerçekleşmek zorunda. Biz buna ne diyoruz? allah Teala'nın ne yapması? Meşyet etmesi, dilemesi. Yani kevni irade. Bir de ne var? Şer'i irade. Daha önce bahsettik. Şer'i irade. allah Teala'nın şer'an, kullarından yapmasını istediği şeyler. Yani kullarından namaz kılmasını istiyor allah Teala. Kullarından içki içmemesini istiyor. Kullarından zina etmemesini istiyor. Bu tür iradeye şer'i irade diyoruz. Bu iradenin kesinlikle gerçekleşme şartı var mı? Yok. Yok. Çünkü bu iradenin gerçekleşmesi kime bağlı? Kula bağlı. Kul namazını kılarsa allah Teala'nın onun hakkındaki iradesi, şer'i iradesi ne oluyor? Gerçekleşmiş oluyor. Kul içkiden uzak durursa allah Teala'nın şer'i iradesi onun hakkında ne olmuş oluyor? gerçekleşmiş oluyor. O zaman biz ayrımı yaptığımızda söylemiştik. Demiştik ki kevni irade yani Allah Teala'nın kevni olarak, kevnen bu alemde takdir edip kader edip dilediği şeylerin kesinlikle gerçekleşmesi gerek dedik. Yağmur mesela bugün yağıyorsa şu yağan yağmur Allah Teala'nın hangi iradesinden dolayı yağıyor? <gülüyor> kevni iradesinden dolayı yağıyor. Allah. İşte bugün bir deprem oluyorsa bu Allah Teala'nın hangi iradesinden dolayı oluyor? Kevni iradesinden dolayı oluyor. Dikkat ederseniz kevni iradesi Allah Teala'nın Allah Teala'nın kevni iradesinde Allah Teala'nın o dilediğini, o irade ettiğini, o istediği şeyi sevme şartı yok. Yani bazen Allah Teala sevmediği şeyleri de ne yapabiliyor? İste biliyor. Mesela Allah Teala kevnen dilemiş ki Ebu Cehil ne olacak? Kafir olacak. Ve bu ne olmuş? Gerçek. Gerçekleşmiş. Bu allah Teala'nın sevmediği bir şey. Kulun kafir olması değil mi? Ama Allah-u Teala'nın dilemesinden dolayı, böyle istemesinden dolayı kevnen kaderi olarak ne oldu bu? Kevni irade olarak gerçekleşti. Ama Allah-u Teala aynı zamanda Ebu Cehil'den ne istiyordu? Şer'i olarak namaz kılmasını iman etmesini istiyordu. Ama bunu kim gerçekleştirmeli Ebu Cehil gerçekleştirmedi. Allah'ın kendisinden istediği, namaz kılmak, iman etme isteğini Ebu Cehil gerçekleştirmedi. Ama küfrü gerçekleştiği için, küfür üzerine öldüğü için, yeryüzünde Allah'ın iradesinden başka da hiçbir şey tahakkuk edip gerçekleşemeyeceği için, biz Ebu Cehil'in o küfür üzerine ölmesini allah Teala'nın hangi iradesine bağlıyoruz? Kevni iradesine. Şer'i olarak çünkü allah Teala'nın şer'i iradesi, Neyle alakalıdır? Sadece sevdiği şeylerle alakalıdır. Allah sadece sevdiği şeyleri dinen şer'an kullanılan ister. Ama kevni olarak allah Teala arzulamadığı, istemediği, sevmediği şeyleri ne yapar? Sevmediği şeyleri de isteyebilir. Bazıları diyebilir ki hocam yani bu Allah hakkında nasıl mümkün? Hem Allah'ın hoşlanmadığı, sevmediği bir şey söylüyorsun hem de diyorsun ki Allah onu ne yapıyor? İstiyor diyorsun. Kevni irade. Biz bunun mümkün olduğunu söylemiştik değil mi? Bugün insan için de bunun mümkün olduğunu söyledik. Mesela çocuğun hasta, çocuğun hasta doktora götürüyorsun. Doktor diyor ki apandis var bunda. Bunu ne yapacağız? Alacağız. Alıp keseceğiz. Şimdi sen burada doktora ne yapıyorsun? Tamam diyorsun. Onun ameliyat olmasını istiyorum diyorsun. Benim iradem, isteğim onun ne olması? Ameliyat olması. Ama bu sevimliği, senin sevdiğin bir olay mı? Hoşuna giden bir olay mı? Değil. Demek ki insan için dahi hoşlanmadığı, sevmediği bir şeyi istemesi mümkünse bu Allah için hayır nedir? Mümkündür. Yani Allah-u çünkü neden? Yani biz ehl-i sünnet vel cemaat olarak iradeyi niye bu şekilde ikiye ayırıyoruz? Çünkü biraz sonra gelecek kader konusunda bazıları içki içmek gibi, zina etmek gibi kötü fiilleri, kötü eylemleri Allah'ın dilemediğini Allah'ın yaratmadığını, Allah'ın değil de kulun kendi kendine yarattığını söylüyor. Allah'la bir ilgisi olmadığını söylüyor. Bu tür kötü masiyetlerin, günahların. Sebebi ne? Çünkü diyor allah Teala kötü şeyler ne yapmaz? İstemez. Hayır diyoruz. allah Teala kötü şeyleri yapabilir? İsteyebilir. Bunun arkasında ne vardır peki? Bir hikmet. Hayır vardır. Yani en büyük hikmeti nedir mesela? allah Teala'nın kevni olarak. Şimdi dedik yeryüzünde her şey Allah'ın iradesi dahilinde gerçekleşmek zorunda. Allah-u Teala'nın bu iradesi sonucu da yeryüzünde zina denen bir şey var. İçki içmek denen bir şey var. Adam öldürmek denen bir şey var. Allah bunları istemiş ki bunlar ne yapabiliyor bugün? Oluyor. Oluyor. İstemeseydi bunların olması mümkün, değil. mümkün değildi. allah Teala'nın bunları istemesi nasıl bir isteme? Kevni, Kevni bir isteme. Çünkü allah Teala hoşlanmadığı bir şeyi ne yapıyor sonuçta? İstiyor. Peki bunun sebebi ne arkadaşlar? hikmetin ne mesela? İmtihan. Heh. İmtihan. Yani allah Teala bunu istemiş, yaratmış. içki içmek diye bir şey. Zina etmek diye bir şey. Adam öldürmek diye bir şey. Ali ile Mehmet nasıl ayırt edilecek Allah katında? Bu kendinin iyi olduğunu nasıl ispat edecek? Nasıl anlayabiliriz? Bugün ne yapıyoruz biz? Altını tenekeden anlayabilmek için yakıyoruz değil mi? Eritiyoruz. Ateşe tutuyoruz. Sevilmeyen, hoşlanılmayan bir işlem yapıyoruz. Niye? Altını tenekeden ayırmak için. Demek ki arkadaşlar Allah-u Teala'nın kevni olarak her istediği, irade ettiği kevni olarak her irade edip istediği şeyi allah Teala sevme şartı yok. Allah sevmediği şeyleri ne var? İster. Bunun arkasında ne vardır? Farklı hikmetleri vardır. Birisinin çocuğuna hastalık verir, musibet verir. Tamam mı? O, o hastalığı çeken çocuğun babası ya da subhanallah ne kadar şerli bir olaydır. Ama yan komşusu o hastalıktan dolayı ne var? Hidayete verip Allah'ın kendine bahşettiği, verdiği nimetin farkına varır. O yüzden bizler ne yapamayız? Ee, yani kısa akıllarımızla mutezilenin dediği gibi allah Teala ne yapmaz? Kötüyü dilemez. içki içmeyi dilemez. içki içilmesini dilemez. Değil. allah Teala bunları ne yapar? Diler. Kevni olarak diler. Kevni olarak ister. Ancak şer'i olarak istemez. Niye şer'i olarak istemez? Çünkü bir Kur'an indirmiş. Çünkü bir peygamber göndermiş. Bu Kur'an'la bu peygamber insanlara diyor ki ezan okunduğu zaman Ezan okundu zaman diyor namaza gidin. Şimdi Allah Teala kulun ne yapmasını istiyor? irade ediyor, istiyor, ediyor. Ezan okunduğu zaman namaza gitmesini. Bu nasıl bir irade? Allah Teala'nın nasıl iradesi? Şer'i iradesi. Bu, bu irade Allah Teala'nın bu iradesinin gerçekleşmesi kime bağlı? Kula bağlı. Kul giderse Allah'ın iradesi gerçekleşecek. Gitmezse bu irade gerçekleşmeyecek. Anladık mı arkadaşlar iki irade arasındaki farkı? O zaman Allah Teala ezelden beri diyoruz ki her şeyi biliyordu. İlmiyle her şeyi biliyordu. Bunu yazdırdı kaleme. Daha sonra Allah Teala bunu ne yaptı? Diledi. kendi olarak diledi. Daha sonra diledikten sonra kul da artık bunu dilediyse, kul da bunu seçtiyse, istediyse Allah Teala bunu okul için ne yapıyor? Yaratıyor. Kolay ki Hedaynahus sabeleyin diyor. İki yol gösterdik. İki tane yol var. Doğru yol ve yanlış yol. Sana peygamberler göndermiş, kitaplar indirmiş, Kur'an indirmiş, yanlış bunlardır demiş, doğru bunlardır demiş, sana iki yolu göstermiş. allah Teala kevni olarak bunları dilemiş. Artık sana ne sunuyor en son olarak? Seçme, Seçme hakkı sunuyor. Ve senin seçeceğin o hakkı Kullanacağın o seçme hakkı aslında senin Allah Teala'nın ezelden bildiği kaderin. Ama sana orada ne sunuyor Allah Teala? Seçme hakkı sunuyor. Sen ne yapıyorsun? Seçiyorsun. Camiye gitmeyi seçiyorsun. Camiye gitme seçtiğinden dolayı, dilediğinden dolayı Allah o senin camiye gitmeni ne yapıyor? Diliyor ve yaratıyor. Ve bu şekilde Allah'ın ezelden bildiği şey senin hakkında, senin seçmenle, ihtiyarınla gerçekleşmiş oluyor. Kimse diyemez. Ben camiye gitmek istedim ama Beni burada tuttular. Diyebilir mi? Ben içki içmek istemedim ama Zor. işte yani insanlar olarak Zorla böyle bardak geldi havadan böyle ağzıma girdi. <gülüyor> Diyebilir mi? Diyemez. Senin neyin var? Bardağı, bardağı elinin tersiyle vurma hakkın da var. Elif bardağı eline alıp içme şansın da var. Sen eğer bardağı <gülüyor> bardağı alıp içersen bardağı alıp içersen allah Teala'nın hangi iradesi gerçekleşiyor senin hakkında? <gülüyor> Kevni. Bardağı kenara itersen hangisi? Şer'i şer ve Kevni. İkisi birden gerçekleşiyor. Alime örnek vermişler. Demişler ki Ebu Bekir'in iman etmesinde Allah'ın hangi iradesi gerçekleşiyor? Hem Kevni hem şer'i. Niye Kevni? Çünkü yeryüzünde Allah'ın iradesinden başka iradesi dışında hiçbir şey olmaz. Niye şer'i irade gerçekleşti? Çünkü Ebu Bekir Allah'ın istediği şer'i imanı gerçekleştirdi. Ama Ebu Zeyn Ebu hakkında hangi irade gerçekleşti? Kevni. Kevni. Çünkü Allah istemediği bir şeyi yaptı. Aynı şekilde namaza giden bir insan için. Burada ezan okundu. Sabah namazında saatini kurdun, Kalktın camiye gittin. Hakkında hangi irade gerçekleşiyor arkadaşlar? İkisi de. Hem Kevni. Hem çünkü yeryüzünde onun iradesinden başka hiçbir iradesi dışında hiçbir şey gerçekleşmez. Ezelde dilediği, ezelde bildiği ve irade ettiği şey gerçekleşecek. Hem de şer'i olarak senden istedi, talep etti. Ne istedi Allah Teala senden? Camiye gitmeni istedi. Sen de onu yaptın? Gerçekleşin. Ne oldu? Allah Teala'nın iki iradesi de gerçekleşti. Bu yüzden bizim için şöyle bir sorun yok. Hani bazıları diyor ya, ya, işte içki içmek Allah nasıl olur da diler. Artık böyle bir soru işareti bizim hakkımızda yok. Çünkü bizler biliyoruz ki yeryüzünde Allah Teala'nın iradesi dışında hiçbir şey Olmaz. Ne ki biz iradeyi böyle iki kısma ayırırız, ne zamanki Allah'ın iradesini bu şekilde anlarız, o zaman soru işaretleri, sorunlar, anlayamayacağımız müphem meseleler çözülmüş olur. İşte allah Teala'nın kaderini arkadaşlar bu dört basamakta anlayacağız. Yani kader deyince de aklımızda böyle soyut bir şey gelmeyecek. Önce bileceğiz ki Allah-u Teala'nın her şeyi bilmesi onun ilmi bir sıfatıdır. Onun zati bir sıfatıdır. İlk olarak ne diyoruz? Allah ezelden her şeyi bilir. İkinci olarak Evet Yazar Üçüncü olarak Diler Dilecek Allah isteyecek. Dördüncü olarak Yaratır İşte bu dört şeyden sonra artık kulun fiili ne oluyor? Gerçekleşiyor Ondan sonra da arkadaşlar kul Neyi yaptıysa deminden de söylediğimiz gibi allah Teala'nın şer'an Kendinden istediğini gerçekleştirdiyse kul Kazananlardan Kitabını savundan alanlardan oluyor eğer Allah-u Teala'nın şer'i olarak dilemeyip kendi olarak dilediği şeyin peşinden ardına düştüyse Allah'ın sevmediği bir şeyse bu kötü bir şeyse haram bir şeyse buna düştüğü zaman da Allah onu ne yapıyor? cezalandırıyor. Yani bu bu basamaklardan sonra Allah-u Teala'nın kula seçme hakkı ver vermesinden sonra peygamberler gönderip bu yanlıştır bu doğrudur diye yine apaçık bir şekilde onların önüne sunmasından sonra artık kişi için hiçbir Allah katında hiçbir delil yok. Çünkü sen bilmiyorsun allah Teala'nın ezelde senin hakkında bildiği şeyi. Ezelde senin hakkında yazdırdığı şeyi. Senin hakkında dilediği şeyi sen biliyor musun? Bilmiyorsun. Senin yaptığın şeyin kaderin olacağı şeyin ne olduğunu bilmiyorsun. Sen ne zaman o yaptıktan yapıyorsun, o zaman onu öğreniyorsun. O halde senin neyin var arkadaşlar? Bir seçicilik hakkın var. Bu sebeple allah Teala ne yapmış? İnsanları isimlendirmiş. Ne olarak isimlendirmiş? Mümin. Kafir müşrik, fasık, muhlis, münafık. Bu isimleri insanlar neye göre alıyor arkadaşlar? Neye göre alıyor? Yaptıkları yaptık yaptık fiillere göre alıyor. Yani allah Teala'nın şer'i iradesini şer'i iradesiyle istedikleri şeyi yaparak veya ota yapmayı terk ederek muhalefet ederek bu isimlere bu tasdiklere giriyor. Eğer şayet böyle bir şey olmasaydı kişinin bu isimleri kazanma konusunda bir özgürlük olmasaydı Allah Teala bütün insanları tek bir isimle isimlendirirdi, değil mi? Yani bu adama namaz kılan diyoruz. Bu adama ne diyoruz? Namaz kılmayan, be namaz diyoruz. Sebep? Kendi iradesi. Değil mi? vermiş Allah Teala'da. Hatta Allah Teala o adama kendisine sövme sövmesinde bile ne yapmış? Hürriyet vermiş. Dilin beton gibi, taş gibi, mermer gibi olmuyor yani. Söylenebiliyor Allah Teala'ya. Böyle bir ney var. Hürriyet var. O yüzden insanların kalkıp da ya işte içki içiyoruz, namaz kılmıyoruz, ya ne yapalım ya? Allah hakkımızda böyle dilemiş. Demek onlar için bir bütçe, onlar için Allah katında kurtulacakları, bir delil olmaz. Allah seni dünyaya göndermiş, belli bir yaşa kadar mükellef tutmamış, ondan sonra hesabını tutmaya başlamış. Buluşanı er, erdikten sonra artık Allah katında sen nesin sorumlusun yaptığın her şeyden sorulacaksın. İşte bu kısa girişten sonra Şeyhülislamın teymininin sözünden okuyarak açıklamaya başlayalım. yok Şeyhülislam. E töminu firkatun najiye ehli firkatun najiye ehli sünnet vel cemaat bil kader khaylihi beshareh firka-i najiye kimdir arkadaşlar firka-i najiye najiye ne demek necaat necaat eren yani kurtulsa eren neyden kurtulsa eren ateşten ahirette ateşten kurtulsa eren firka-i çünkü 73 firkaya ayrılacak bu ümmet onlardan biri hariç hepsi ateşte olacak bunlardan bir tanesi var. O da fırkayı nalcıya. Onlar yani ehli sünnet vel cemaat. İşte diyor ki bunlar kaderin hayrına ve iman ederler. Bizler daha önceki derslerimizde söylemiştik. Kaderin dedik aslında Allah tarafından bakıldığı zaman kaderin şerri var mıdır yok mudur? Yok. yok, yok. Yoktur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ve leysel şerru ileyk. Yani şer sana ait değildir. Yani biz dediğimiz üzere alimlerin açık alimlerin sözlerini burada açıkladığımız üzere ne dedik? Allah-u Teala'nın emrettiklerinde hiçbir zaman ne yoktur? Şer, yok. şer yoktur. Olay. Emrettiği her şey iste... nedir? Hayırdır. <gülüyor> Ama şimdi dersen ki ya işte insan öldürmek, işte trafik kazası, uçak düşmesi bunlar ne arkadaşlar? Şer. şer. Ama bunlar kime göre şer? Bize göre şer. Ama kesinlikle bunlar mutlak olarak genel manada şer değil. Deminler örneğini verdi. Şimdi mesela adam uçak düştü. Diyelim helikopter düştü. O adamlar hakkında şer oluyor biliyor ama başkaları hakkında ne olabiliyor bu? Hayır. Ne olabiliyor? Adam kendini tefekküre düşürebiliyor. Tefekkür edebiliyor. Allah Allah an Demek ki ölüm denen bir şey var. Yani o zaman kaderin şerri kime göre şer arkadaşlar? Bize göre şer. Yoksa Allah katında her şey ney? Hayır. İşte ehl cemaat kadere bu şekilde iman eder. Diyor ki Şeyh Huluslam vel bil kader ala derece teyn. kadere iman etmek iki kısımdır. iki derecedir. Biz kaç derece, biz kaç basamak olarak açıkladık onu? Evet. Dört. Ne dedik? İlim, İlim ve yazması. yazması. İşte Şeyh Huluslam bunu ne yapıyor? Bu ilk derece, ilk basama. Yani Şeyh Huluslam'a e göre, Şeyh Huluslam'ın tasnifine göre İki ayırıyor. Diyor ki bir bilmesi ve yazması, iki dilemesi ve yaratması. Dilemesi ve yaratması. İyi öğrenin arkadaşlar. Bilmesi ve yazması, dilemesi ve, dilemesi ve yaratması. Dilemesinden maksat ne? Kevni, kevni olarak dilemesi. Çünkü kadardan bahsediyoruz. Diyor ki fen derece ulü al imanu bi an Allah taala alimem al khalqu amilun bir ilmi il kadim bi ezelen. diyor Allah Teala ilk olarak ne yaptı arkadaşlar? Kaderin ilk basamağı nedir? Kulların yaptığı her şeyi Allah Teala ezelden biliyordu. Sonra aleme cemii ahvalihim ve maasi ve ve aajal. Allah Teala ezelden ne yaptı? Kulların yapacağı itaat, ibadet, bilah onların alacağı yiyeceği rızık ve onların ecelleri, hepsini ezelden biliyordu. Şimdi hani bazen insan düşünebiliyor kadere imanın semeresi faydalarından bir tanesi dedik ya işlerin i̇şte kötü gidiyor. İşte çok zenginliğin kötü oldun. Burada insanın, mümin insanın, kadere iman eden insanın kalbine şöyle bir ne gelir? Rahatlık gelir. Der ki subhanallah allah Teala ezelden bunu biliyordu. <gülüyor> Ve 50 bin sene önce yeri göğü yaratmadan elli bin sene önce kalemede bunu benim Demek ki bunu ne yapacağım ben bunu? Bana gelecek rızık belli. Ben bunu yaşayacağım. Demek Allah bunu benim hakkımda takdir etmiş. Ama ne olarak düşünecek kişi bunu öbür taraftan? He. Yani ben demek ki öbür taraftan da ne yapmalıyım? Allah'ın benden istediği şer'i olarak istediği şeyler var. Onları yerine getirmek üzere çaba sarf etmeliyim. İşte allah Teala arkadaşlar biliyorsunuz her şeyi bilip Levhi Mahfuz'a yazdırdıktan sonra biz buna nasıl bir yazı yazma diyoruz? Genel bir yazı. Yani ne demek genel bir yazı? Kıyamet gününe kadar olacak her şey genel olarak oradan yazılım. Ne diyoruz biz oraya? Levhi mahfuz. Mahfuz, mahfuz korunan. Levhalar. Muhafaza, muhafaza edilen. edilen. Levhalar. Kitap. Levhi mahfuz. Buradaki yazanlar arkadaşlar genel yazılar. Bir de arkadaşlar bunun dışında allah Teala'nın meleklere yazdırdığı farklı farklı yazılan kitaplar var bu bahsettiğimiz levhi mahfuz yazısı kesinlikle ne olmuyor? Hiç Değişmiyor. Bunda bir değiştirme yok. Değişmez bu. Ama bir de ne var? Çocuk annesinin rahmindeyken Cenin annesinin rahmindeyken ona bir melek geliyor. Ona, melek gelip ne yapıyor arkadaşlar? Suretini, kaderini. Onun rızkını, ecelini ne yapacağız? İsyan yoksa şey mi betpas ya da mutlu olacağını ne yapıyor? Yazıyor. Bunları yazıyor. Annesinin kanında. Hatırlayan var mı Meleğin geldiğini annesinin kanındaki? <gülüyor> Yok, bilmiyorsunuz. ama bu yazılıyor. Sizin mutlu mu olacağınız. Ne riskiyeceğiniz şu anda. Tamam? Eceliniz, ömrünüz yazılıyor orada. Bu da nedir arkadaşlar? Anne kanında, anne rahminde yazılan bir yazı. Başka nasıl bir yazı var arkadaşlar? Senelik. Her yıl yazılan ne var? yazı var. Önümüzdeki yıl yani ne yapacak? Latif kul başına neler gelecek? Nelerden karşı karşıya kalacak? Bunlar yazılıyor. Ki, i̇şte bu yazıda ne var? Değişiklik olabilir. Nasıl değişiklik olabilir? Aleyhisselatü Vesselam diyor ya kim diyor? Ömrünün uzamasını istiyorsa ve rızkının bollaşmasını istiyorsa ne yapsın? Sılayı? Yani. Sıla ne demek sılayı rahim? Akraba ziyaret. Nasıl senin rızkın çoğalacak? Nasıl ömrün uzayacak. Neye göre? O Levih-i göre değil diyor alimler. Neredeki? Yazılan senelik şeylerde. Diyor ki senelik olarak işte orada ne yazıldıysa senin hakkında o yazıya göre sen eğer akrabanı ziyaret edersen 65 yıl akrabanı ziyaret etmezsem diyelim mesela 60 yıl böyle diyor alimler. Ona göre akraba ziyaretine önem vermek gerekiyor. Sonra diyor ki insana isabet eden, insanın başına gelen şey onun başına gelmeyecek değildi. Yani senin başına bir şey geldiyse trakın kazası mı geçirdin? Başına bir musibet mi geldi? Veya baş, bir nimet mi geldi? Özellikle genelde başa musibet gelince şey yapılır. Ahlar, vahlar, tühler bizi mi buldu denir. Ama şunu bilmelisin arkadaşlar. Başına gelen şey sana isabet eden şey sana isabet etmeyecek değildir. Ne demek bu? Yani o geldiyse başına muhakkak zaten gelecekti yazılmıştır. Bitti. Artık ondan sonra ne yapmayacaksın? Yani mesela adamın ölmüş, çocuğunu kaybetmiş. Tamam mı da ne yapması lazım kişinin? Ha yaşlı dökebilir, ağlayabilir o ayrı bir şey. Ama bağırarak, yaka paçasını yırtarak bizi mi buldu diyerek, kadere isyan ederek ne yapmaz? Yapmaz. Çünkü bilmedi ki Allah onu, onun hakkında ne yapmış? Dilemiş. Bitti. Artık o oldu. İşte Şeyhul İslam onu söylüyor. Senin başına gelen, isabet eden şey senin başına gelmeyecek değildi. Yani bu senin başına muhakkak ne olacak? Gerecek. Böyle bir şansın yok. Tam bunun tersi de senin başına gelmeyecek olan bir şey de eğer gelmeyeceksin senin başına olmaz o? Kıyamete kadar gelmez. Sen ne yapma? Yani rahat ol biraz Allah'a. Bak konuşuyoruz Latifi ağabeyle. Komşusu sarılık hastası olmuş. Adam nereden geçtiğini bilmiyor. Yani bu gelecekse o, o adamın başına ne yapacak? Gelecek. Öbür taraftan bakıyorsun adamlar kanlarla oynuyorlar. hacamatlar yapıyorlar. <gülüyor> Allah dilemiyor. Ne olmuyor? Yes. Tabii, yani burada elbette şu var. Tedbiri elden ne yapmayacaksın? O ayrı bir nokta ama şunu da bileceksin. Her şeyi tedbire bağlamayacaksın. Her şeyi sebebe bağlamayacaksın. Onun ardında bir ne var? Allah-u Teala'nın Dilemesi var. Bu olmadan normal. <gülüyor> Sema teshaouna illa en yaşa Allah, O Rabbu alaemin. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe sizler <gülüyor> dileyemezsiniz. Bak şimdi arkadaşlar bugün yani adam uçaktan düşmüş, helikopter düşmüş 24 saat önce. Muhsin Yazıcıoğlu. Allah kurtarsın. Adam yani dilemiyor demek ki Allah da 26 saat dilemedi bakın yani hani Allah Rasulullah Vesselam'ın bir hadisi var ya İbn Abbas diyor ya yer üzerindeki ümmet bir araya gelse sana zarar vermek üzere sana ne yapamazlar? Ve zarar vermezler. Yeryüzündeki bütün insanlar toplanıp diyor sana bir fayda vermeksizler. Bir fayda vermeksizler. Allah dilemedikçe sana fayda. Veremem. Şimdi düşünüyorsun ya böyle bakıyorsun radyodaki haberlere falan bakıyorsun. Diyorlar ki işte herkes orada ne olmuş? Seferber olmuş. elbirliği içinde değil mi? Ordusu, sivil halkı, e, kurtarma ekipleri Teknolojisi. Teknolojisi her şey. Yirmi 26 saat geçmiş arkadaşlar. 25 dakika değil. Yarım saat değil. 26 saat hala bir haber olmadı. Niye? Çünkü Allah-u Teala dilemedi. Ne zaman dileyecek? O anda bakacaklar ki bulacaklar. Belki onlar şu anda orada ölecekler. Arayanlar ki ya biz buradan 80 kere geçtik. Üzerinden bunu ne yapmadık? Yani göremedik. Fark demek. Çünkü artık o ona yazıldıysa başına gelecek. Ondan kaçır? Yok. Yok. Yani onun başına gelmesi yazıldıysa ondan kurtuluşu onun olmayacak. Yok Şeyhülislam. Caffetil aklam. Kalemler kurudu. Kalemler kurudu. Ne demek kalemler kurudu? Yani yazıldı. Her şey bitti. Vattuviyetis suhuf. Sayfalar, kitaplar kapandı. Bu yüzden kul ne yapacak? Başına gelen musibetlerde özellikle bilecek ki bunlar tamamen kimden Allah'tan. Çünkü ki, fakat كتب في اللوح المحفوظ ما شاء Allah Allah, edinine, ne yaptı? Yazdı. Ve la halaka cesada el cenin, şey deniyor. yarattığında ona ruh üflendiğinde melek geliyor. E kablen ruh. ruh üflenmeden önce vasa ileyhi melek. Allah ona bir melek gönderiyor. Feyumru bi kelimet. Ona dört tane şey emrediyor. Ne o? Melek deniyor ki oktubu rızkahu Onun rızkını yaz Ve ecelehu Eceli. Melek de annesini karnında Düşün arkadaşlar senin helikopter mi düşecek Otobüsten kaza mı yapacaksın Merdivenden ayağın burkulup mu öleceksin Yoksa yattın anlatıyorlar Akşam yat, yatırıyorlar hiçbir şey yok Sabah kalkamadı yani Böyle mi öleceksin Rızkın ecelin Amelin yani ne yapacaksın Amellerin dördüncüsü de Mutlu mu olacaksın mutsuz mu olacaksın Bunların hepsi yazılıyor Ne ki şey kulüslü adamın Ve ama derajı derece ikinci dereceye gelince ilk derecede neyi açıkladı arkadaşlar? İlmi ve yazma. İlk derecede Allah'ın bilmesi ve ona ne yapması? Yazması yazmasının yazma, yazılmasını emretmesi. İkinci derece neydi ikinci derece yani üçüncü basamak dilemesi ve Yaratması. Dilemesi nasıl bir dileme dedik bu? Kevri bir dileme. Diyor Şeyh Kulüsef. Feiyye meşiyyetullahi'l-nâkize ve kudretuhu şamile. İkinci derece kaderin, bu, bu ikisinden sonra gelen, kulun fiiline yakın olan eylemler bunlar. Kullar, kulun fiilinden uzak olanlar ilmi ve yazılması. Çok önce biz dünyaya gelmeden, kaç milyon sene önce bilmiyoruz bile yani. Milyon, milyar artık ifade edebilecek nasıl bir sayı varsa, onların hepsini kullansak belki yeridir bilmiş ve ezelden bilmiş ve yazmış. Şimdi bizim yaptığımız harekete yakın iki basamak. Ne o? İlki Allah'ın dilemesi. Allah Teala diliyor ve sen hemen için yaratıyor ve sen ne yapıyorsun onu? Yapıyorsun. Ve'l imanü enma şaallahü ken. Ne iman edeceksin? Allah'ın Allah ne o olur. Allahu ken. Allah ne dilerse o olur. Ve ma alem yeşa lem yekun. Allah hiçbir şey dilemezse o olmaz? Olmaz. Demin ne söyleyeyim? i̇bn Abbas hadisinde olduğu gibi. Yeryüzündeki bütün insanlar sana bir fayda vermek için toplansalar, Allah dilemezse sana fayda veremezler. Zarar? Veremezler. Ve ennehu ma fi istemavati ve ma fil ardı min hareketin la sukun illa bimeşiyeti illa subhanehu ve teala. Yeryüzündeki herhangi bir hareket veyahut da herhangi bir hareketsizlik. Her şey Allah-u Teala'nın neydi arkadaşlar? <gülüyor> Dilemesiyle. Ayetlerde ne dedik? Ve ma teskutu min verakatin illa ya'lemuha. Bir <gülüyor> Yaprak düşmüş olmasın ki Allah onu yapmış, bilmiş bilmesin. Bir yani düşen yaprak dahi Allah'ın neyle? İlmiyle. Allah'ın ezelde onu yazmasıyla. Allah'ın onu ne yapmasıyla? Dilemesiyle oluyor. Yani bunlar olmadan yaprak dahi ne olmaz, düşmez. La yakunu fi milk fi ma la yeryüzünde Allah'ın irade etmediği kevni olarak Tabi buradaki kastı hangisi? Tevli olarak istemediği hiçbir şey gerçekleşmez. Ama allah Teala'nın şer'i olarak istedikleri bazen gerçekleşmeye bilir değil mi? Allah şer'en, dinen, dini olarak bizden ne istiyor? Esad mıydı ne yazdı? Samet. Samet hep Sametten namaz kılmasını istiyor allah Teala. Sametten. Sametten namaz kılmak istiyor Allahın iradesi gerçekleşmesi kime bağlı? Samet'e bağlı. Samet kılarsa bu irade gerçekleşecek. Kılmazsa bu irade gerçekleşmeyecek. Ama yeryüzünde kevni olarak gördüğün yağmur olayları ve vuku bulan her şey göz, gözünle gördüğün gerçekleşen her şey Allah'ın hangi iradesiyle oluyor? Kevni. kevni iradesiyle oluyor. Bu olan kevni iradeyle olan olaylarda Allah-u Teala'nın razı olma şartı daha önceki söylediğimiz gibi Yok. Allah'ın razı olmadığı şeyler de yeryüzünde ne oluyor? Oluyor. Vuku buluyor. Ancak Allah-u Teala'nın razı olduğu iradesi, sevdiği iradesi hangisi? Şer'i iradesi. Bunu unutmuyorum. İşte düşünün arkadaşlar. Burada önemli nokta, başka bir noktada da şu. Yani kader bahsine girdik. Her şeyin, düşen yaprağın dahi Allah'ın ilmiyle olduğunu söyledik. Ama bugün ne yapıyor insanlar? Rabb'lerini bu şekilde tanımadıkları için. Rablerinden kendilerini uzak hissettikleri için Rabbinin sıfatı olan ilim sıfatını bilmedikleri için her şey kadir olma sıfatını bilmedikleri için her şey takdir edilen o olduğunu bilmedikleri için adamın başı sıkışıyor ellerini açıp yetiş Abdülkadir Geylani diyor. Ellerini açıp yetiş Hamza diyor. Yani bunu koca koca insanlar, koca koca hoca efendiler sözlerinde, sohbetlerinde, konuşmalarında vaazlarında ne yapıyorlar? Söylüyorlar. Hatta bu böyle onlar için ne? Bir övülmesi gereken bir olay. Yani bir araya geldiklerinde böyle yetiş ya Seydam diyor. Ne demek yani yetiş ya hocam şeyhim. Yani bunu söyleyen diye adam kesinlikle ve kesinlikle Rabbini ne yapmamış tanımamış. Rabbinin ilminin genişliğini, onu duymasının duyma sıfatının ne kadar büyük olduğunu, eksiksiz olduğunu tam anlamıyla kavrayamamış, anlayamamış. Anlasaydı bunu yapmazdı, söylemezdi. Devam ediyoruz. فَمَا مِنْ fil فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ اِلَّا اللّٰهُ خَالِقُهُ سُبْحَانَهُ Yeryüzünde olan her mahluku kim yaratmıştır? Allah. Yani gördüğünüz her şey Allah'ın bir neyi? Yaratması. Yani zina fiili de, içki fiili de kim yaratıyor arkadaşlar? Allah yaratıyor. Bunu insanın kendisi ne yapmıyor? Yaratma olarak yaratmıyor. Buna insan sahip değil. Ancak insan bunu ne yapıyor? Seçiyor, diliyor. Ondan sonra o onun için dilediğinden dolayı istediğinden dolayı <gülüyor> ya hocam. Feme men bakh ile vastagna ve kezme bil husna. Feme kim cimrilik yaparsa vastagna <gülüyor> kendini musnagni hisseder. Dokunulmaz hisseder, zengin hisseder, gururlu hissederse. Tekezme bil husna iyi olan güzel olan şey yalanlarsa biz ona ne yaparız ya Allah Teala? فَسَنُوا يَسِّرُهُوا Zor olanı ona kolaylaştırırız. Ne demek zor olanı ona kolaylaştırırız? Yani artık günah işlemek onun hakkında ne olur? Kolay olur. Bir adam zina etmek istiyorsa, bir adam içki içmek istiyorsa bunun peşinden koşuyorsa belli bir süre sonra Allah onu, onu o kadar kolaylaştırır ki. Yani aramazken dolabın kapağını açar içki bulur. allah Teala böyle buyuruyor yani. Artık biz ona günah işlemeyi kolaylaştırırız. Ama bunun tam tersi Hidayeti isteyen adam için ise ne yaparız diyor Allah-u Teala onu. Hidayeti ona kolaylaştırırız. Yani adam gece yatarken böyle yani kendiliğinden uyanabilir, uyanabilir bile. Bir bakar saat 3-3 buçuk. O adam vakti. Kalkar namazını bile kılar farkında olmadan. Veya bir bakar telefonu çalmış yanlış numara. Veya işte çocuğu öksürür, dayanamaz kalkar bir bakar vakit. Teheccüd vakti. Allah onu ne yapmış? Teheccüde kaldırmış. Ama Allah. öbür taraftan şerrin peşinde koşan adam zinanın peşinde koşan, içki içenin peşinde koşan adam, iyiliği istemeyen adam bakar ki der Allah Allah ya yani Mesela. beklemediği yerden zina eder, beklemediği yerden içki içer bu aslında onun maharetli olmasından, onun yakışıklı olmasından siz ne kadar işte, bunlardan değildir Allah Teala onda gördüğü kötü isteme arzusundan dolayı kötünün peşinden koştuğunu bildiğinden dolayı, bu niyeti gördüğünden dolayı artık ona ne var? paylaşmak onun için o çok kolay. Yanındaki arkadaşı için ise o zordur. İmkansız gibidir hatta. Yok Allah Teala her şeyi yaratmıştır. Ama bununla birlikte Allah Teala iyi de, iyiyi de yarattı, kötüyü de yarattı. içkiyi de yarattı, suyu da yarattı. Ve ma'azale fakat amara'l ve taati Allah bununla birlikte kendine itaat edilmesini ve elçilerine ne yaptı? İtaat edilmesini emretti. وَلَهَا هُمْ أَنْ Kendisine günah etmesinden, isyan edilmesinden yasakladı. Söyledi, namaz kıl dedi sana. isyan etme. Bunu sana uyardı. Sen Allah'ın huzuruna çıktığın zaman benim haberim yoktu. Diyebiliriz insan var mı aranızda arkadaşlar? Ben namaz kılmam gerektiğini bilmiyordum. Buraya geldim, öğrendim. Yüce Rabbime Allah'ım. Diyebilir misin böyle bir şey? Yok. Sen bunu biliyorsun. وَاُوْ سُبْحَانَهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ Allah Teala ne yapar? Muttakileri sever. Sakınanları ihsan sahibi olanları. Vel muksetin, adaletli olanları sever Allah-u Allah. Demek ki bunları Allah-u Teala'nın sevmesi demek, kötüleri de sevmemesi demek. Kulun da bir iradesinin olduğunu gösteriyor. Çünkü kul eğer bunu yaparsa kendi isteğiyle ne olur? Allah'ın sevdiği kimselerden olur. <gülüyor> Allah fasık olan topluluklardan ne olmaz? Razı olmaz. Allah içki içen, Allah sigara içen, Allah zina eden, namaz kılmayan, kendisine isyan eden topluluklardan razı olmaz, hoşlanmaz. Onları ne yapmaz? Sevmez. Dediğimiz gibi artık onlara zoru kolaylaştırır. Kötüyü kolaylaştırır. Ve la ye'mur bil fahşâ. Allah Teala ne yapmaz? Fuhşiyatı zina etmeyi emretmez. Emretmiş mi Allah Teala? Gidin zina edin. Gözlerinizde kadınlara bakın. Sokakta kadınları kesin. Böyle bir şey emrolunmuş muyuz? Hayır. Bilakis bunun aksi ne zelmiş? Müminlere söyle ne yapsınlar? Gözlerini sakınsınlar. Haramdan uzak tutsunlar. Ve la yerdâ li kufur. <gülüyor> Kulları için, kullarının kafir olmasına, küfre düşmesine razı olmaz. Bundan da Allah da ne değildir? Hoşnut değildir. Ve ibadu fa'ilun hakikaten. Evet, kullar yaptıkları şeyi gerçekten kendileri yaparlar. Değil mi? Yani senin elinde elinde su bardağını alıp şöyle içmen bu kimin fiili arkadaşlar? Şimdi... <gülüyor> Şinin. Ama bunu kim yaratıyor? Allah yaratıyor. Ama nasıl bir süreç var bundan önce? allah Teala bunu ne yapıyor? Önce biliyor. Sonra yazıyor. Sonra biliyor. Sonra yaratıyor. Ve bu fiil kime ait? Kulağı Burada içki olsa onu içme hakkında senin var değil mi? Dedik, dediğimiz gibi yoktan böyle lank diye bir şey edip seni engellemiyor içkiyi. Allah da kulların fiillerini yaratandır. O zaman fi, fiili yapan kul, yaratan ama yaratan o fiili yaratan Allah-u Teala. Vel abduhu vel mu'min vel kafir. Kullar iki ayın biliyorsunuz. Bir, mü'min kul. Bir, kafir kul. Kafire de kul der miyiz? Deriz. Çünkü kulluk iki kısımda bir. Genel bir kulluk. Ne demek genel bir kulluk? Herkes Allah'ın neyidir? Kuludur. Yani Allah'ın yazdığının dışına çıkacak bir kul yok. Yani kalbinin atışını hasta olmamaya. Herkes köle, herkes kul. Değil mi? Bu manada herkes kul. Ebu Cehil de kul. Onun nizamı, sistemi içinde yaşamak zorunda değil mi? Ben burayı beğenmedim, çıkıp gidiyorum deme hakkı. Yok yani meşgursun. Değil mi? Ben ölmek istemiyorum, bana verilen süreyi uzatıyorum deme hakkı var mı? Yok Bu manada herkes kul. Bir de hususi bir kulluk var. O da kimler arkadaşlar hususi kullar? Müminler ne demek? Yani namaz kılan, Allah'a iman eden, Resulüne iman eden kişiler. İşte kullar bu isimlerle isimleniyor. Mümin, namaz kılan, oruç tutan, namaz, kafir diye. Hepsi bu isimleri insanlar nasıl alıyor? Rastgele evet. mi? Yukarıdan etiketler fırlatıp insanların üzerine mi yapışıyor? Evet. Hayır. Kulların yapmış olduğu fiillere göre. Böyle <gülüyor> Her kulun yaptığı fiile neyi var? Gücü, kuvveti var. Yani allah Teala'nın kendi iradesi olduğu gibi sana da ne vermiş allah Teala bir? Nebret abi? Kudret vermiş. Bir de ne vermiş? İrade vermiş. Sen de bu iki şeye sahipsin. İradeye ve kudrete sahipsin. Nasıl şimdi sana bir tokat asla durup dururken gelse böyle yolda yürüyorsun çok sert bir şekilde suratına vurdu tokatı. Bunu göstermeyecek. Tamam. Tokatını suratına vurdu. Sen şunu diyebilir misin ya, ya her şey Allah'tan. Madem Allah dilemiş affedemez. Çünkü yapan adam bunu yaptı. Hatta böyle bir kısa anlatılır. Adamın birisi inkar ediyormuş allah Teala'nın ezelden dilemesini. Diyormuş her şey o anda olur. Kişi kendisi yapar. Allah nereden bilecek? Ondan sonra adam geliyor buna bir tokat atıyor. Okkalı bir şekilde suratına. Şaşırıyor, bakıyor buna. Sayıp söylemeye diyor. Niye kızıyorsun ki? Yani, niye kızıyorsun? Çünkü bundan ben şey sorun. Sorun yok. arkadaşlar yani e, normalde kızmaması lazım insanın eğer kadere şey yaparsa eğer kişi kader sırtını dayarsa bu manada yani. insanın neyi vardır? Bir kudreti, bir de iradesi vardır. Vallahu <gülüyor> khaliquhum. Allah onları yaratandır ve khaliqu kudretihim ve iradatihim. Allah onların güçlerini, kudretlerini ve iradelerini yani kulların iradelerini yaratandır. Ama mutezile denen bir grup var, bir fırka var. Bunları daha önceki derslerimizde ne yapmıştık? İşlemiştik. Bunlar ne diyorlar arkadaşlar mutezileler? Kullar kendi fiilleri kendisi işler ve yaratırlar. Yani diyorlar bu suyu içme eylemini yaratan kimdir diyorlar? Kulun kendisidir. Onun için hadislerde geliyor birçok ilim ehli hadisleri Hasan görüyor. Mecusu hazil umme Bu tür söyleyen kulların kendi fiilini, kendi yarattığını söyleyen bu topluluğa kaderi yeleniyor ilim ehli arasında. Hadiste de diyor ki bunlar bu ümmetin neydir? Mecusileridir diyor Aleyhisselatü vesselam. Ne demek mecusileri? Mecusileri ateşe tapan. Peki ne benzerlik var bunlar arasında? Onlar da kendilerini yaratmaya ithal ediyorlar. Çünkü mecusilerde de arkadaşlar iki tane yaratan var. Hayrı yaratan ve şerri yaratan. Yani iki ayrı yaratıcı onları da Onlarda da yaratıcı sayısı iki. E bunlarda da yaratıcı sayısı iki. Niye? Bir Allah bir de kulun kendisi. Bunlara göre de yaratıcı iki. O yüzden bu insanlara verilmiş, bu ümmetin, bunlar bu ümmetin mecusileridir. Denmiş. İşte dediğimiz gibi arkadaşlar bu topluluk yani mutezileler mutezileler ne inkar ediyorlar? Allah-u Teala'nın bilemesi ve yaratmasını inkar ediyorlar. Yani diyor ki kul kendi fiilini kendisi yaratır. Bunların önce bir topluluk gelmiş. Daha da azgınlarmış. Bunlar ne iddia ediyorlar? allah Teala bilmez diyorlar. Yani kul ne zaman yapar o anda Allah-u Teala bilir diyorlar. Tabi bunların çoğu artık kalmadı. Her birbirine bitti ama belli olmaz. Yani insanlar entelektüellik adına yarın öbürsü Çıkarlar Televizyonda şurada burada bunu iddia edebilirler. Böyle bir şey yani Türkiye gibi bir ortamda hele hele ilahiyatlarda şurada burada duyabilirsiniz. Ama asıl olan, asıl kader inkarcılarının, yani kaderi inkar edenler diye bilinenlerin bilinenler olarak tanınanların görüşü nedir? Allah'ın kulların fiilini yarattığını inkar etmeleri. Onlar ne diyorlar? Kul kendi fiilini kendisi Yaratılır. Kader bahsi arkadaşlar, bunun etin çünkü kader konusu yani insanın çok böyle derin bir şekilde dalacağı bir konu değil. Hatta rivayetlerde geliyor. İla vukir al Kader konusu açıldığında ne yapın? Dilinizi tutun. Ne demek dilinizi tutun? Yani çok sormayın. Bunu öğrendim. Bak şimdi biz açıkladık dört tane aşaması olduğunu, basamağı olduğunu söyledik. Bunları ezberleyin. <gülüyor> Trend bunun birincisi. Zatıp Allah Teala bilir. Evet. bilir. Sonra Yaz, yazması. Yazması sonra Büyük dilemesi yazması. sonra. Yazması, Allah Teala'nın Teala dilemesi, iki dilemesi Biliyor maksat yani nedir? Kevni olarak şey istemesi, irade etmesi. Bu muhakkak gerçekleşmek zorunda. Şer'i olarak ise Allah Teala'nın iradesi olmayabilir. Gerçekleşebilir. Bunun gerçekleşmesi kul'a aittir. Son söyleyeceğimiz bunlar. Subhaneke Allahu ve وصلى الله وسلم وبارك على أبده نبينا محمد